Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Teknolojinin Karanlık Yüzünden Hepinize Günaydın sevgili dinleyiciler Günaydın Bugün konuğumuz yok şu aralar hep konuk alıyoruz değil mi? Evet, geçen hafta da yoktu, şimdi bu sefer de yok. Olsun, bugün birden boşluğunu hissettim, konuksuzluğun. Şurada senin çantan var, oraya bir konuk alalım istersen hemen. Bir, bir dahaki hafta haftaya. hemen alalım. Ee, şimdi.